İkinci Destek Projesi özel yayını bütün keyfiyle devam ediyor şu anda 13 10 33 Desteklerinizi yollayabilmeniz için Charlotte Gainsborough dinletiyor size Set Yourself On Fire adlı parçayı. Ve bu parçayı şu anda artık desteğinizi rahatlıkla verebilirsiniz diye yolluyor size. Hemen telefon numaramızı hatırlatalım. 0212 alan kodu 343 4145. Evet açık 94.9 açıkradyo.com ve saat 13.13 .13, tam. İyi şeyler oluyor. Telefonlarda bir hissi olsa ama bizim için son derece mühim bir hareketlenme başladı. Bununla beraber Açık Radyo koridorunda da hareketlenme başladı. Tekrar Cürcünan'ın göbeğine doğru gidiyoruz. Evet, dinleyicilerimizden Galip Ulusoy'la beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş, hoş bulduk Heraslan Bey, Ömer Bey hoş bulduk. Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Ben Galip Ulusoy. Dinleyici destek projesinde yine bu yılda beraberiz. Desteğinizi bekliyoruz. Dinleyici, destek, destek projesi dinleyicileri ve açık radyo dinleyicileri Galip Ulusoy'u biliyorlar. Bisiklet evet. vaziyetleri var. Evet, vardı. geçen sene ben de bir pazar bir aktivite yapayım dedim. Ee, çok uzun bir mesafe sayılmasa da e, ne kadar faydası oldu. Hani bir aktivasyon olsun istedim. İçimden öyle bir şey yapmak geldi. Neydi bu? Hatırlatmak istersen şey. Tüm İstanbul Boğazı'nı yani şeyden nereden, başlangıçtan... Sonuna kadar hani başlangıç Üsküdar kabul edersek bitiş Anadolu kava. Oradan gittim. Oradan Sarıyer'e geçtim. Tekrar döndüm. Yolun çok az bir kısmında bisikletimin tekeri patladı. Oraya yürüyerek geldim falan filan. Hoş evet. eğlenceli bir şey oldu. Ve işte. Yayına da bağlanarak aynı zamanda. Tabii ondan haberim yoktu ama o benim için bayağı bir sürpriz evet, oldu. Çok da güzel hani olmuştu. Nasıl geçti bilmiyorum. Hafif işte yol, yolun yorgunluğu. İlk defa böyle bir stüdyoda konuşmak falan filan. Böyle bir anda geçti gitti Öyle bir Bize şey çok olur. iyi gelmiş sesiniz Dinleyicilerimiz de merhabanıza karşı merhaba evet. diyorlar. Merhaba. Destek telefonlarıyla şu anda. Teşekkür ediyoruz destekler için. Ee, işte. Şimdi nasıl geldin? Şimdi otobüsler. <gülüyor> Bisiklet vaziyette. Ama bu çok orijinal bir fikir diyen yani geçen sene burada bu programa kulak vermiş olan dinleyiciler hatırlayacaklardır. Bizi de e, burayı bizi bayağı. hareketlendirmişti <gülüyor> evet. bu bisiklet yani yolda o, nerede şimdi acaba galiba hangi, falan diye konuşuyoruz. biraz heyecan olsun biraz hareketlilik. Evet e, bizim de güzel, bütün değerliğimiz o hep birlikte harekete geçmek zaten enerji, bu yani destek bir projesiyle bir olan bu. Enerji istedim evet. farklı bir şey olsun istedim kimse herhalde benden başka olmadı bisikletle o kadar evet, yol gelip hocam. radyoya gelmesi. Var mıydı başka yok. yok i̇şte hayır, bana yok. ilham veren şey oldu. Ondan önceki sene nereden koşarak radyoya gelmek gibi bir şey yapıldı. Bir evet. hareketlilik, enerjik bir şey. Dedim hani onlar o kadar mesafeyi koştuklarsa ben de yani şey bir mesela az bir mesafede yaklaşık bir 50 kilometre falan herhalde. Evet, ee, ciddi yani açık radyon spor Sportif yanına yani, da bir katkı olmuş bilmeyen oldu. Bilmeyen dinleyicilerimize de hemen aktaralım. koşma da şu vesileyle olmuştu. Artık son gün, pazar, son dakika bitiyor, kapatıyoruz. kapatıyoruz ve para bulmaya çalışan iki genç destekçimiz kendi paralarını denkleştirmeye çalışan, denkleştirdikleri anda da biz kapatırken telefon ettiler ve neredeyse şuradayız. Ama bir de şeyi vardı yanlış hatırlamıyorsam her Eraslan. Yani... 2000'inci miydi neydi böyle, böyle evet. bir hedef vardı. Evet. Biz olmak Ona istiyoruz. Biz Olma. olmak istiyoruz diye ve hakikaten koşarak geldiler. Herme desteklerini bıraktılar. O anda kapatmış olduk. Çok çok keyifli ve coşku dolu bir anda hepimiz için. Tıpkı senin bisiklet sizin bisiklet maceranız gibi. Eee yani. galibide bu fikri veren işte onlar olmuş. Evet. evet. evet yani. Destek yani motive eden onlar olduk. Öyle Tabii söyleyeyim. burada bisikleti yiyince hemen e, Gizem'de almak gerekiyor. Gizem Altın Lens'i de almak almak gerekiyor. Bisikletle 18 ay boyunca dünya turuna çıkmaya e, çıkarken yolda da bir trafik kazası geçirdi. Dolayısıyla yolculuğunda yarıda kesmek durumda kaldı ama sürekli bize bağlanıyordu bulunduğu yerden Gizem'in bulunduğu yerden bağlantıya geçiyorduk ve durumunu naklen dinleyicilerimize aktarıyorduk. Gizem şimdi buğdayda ona da buradan bir günaydın evet. diyelim böyle bir karışık işte aile fotoğrafı Evet değil çok güzel. aile albümü. Bizi bekleyen şu anda bisiklet sever destekçilerimiz olabilir daha doğrusu evet. bizi değil Galip Bey'i bekleyenler olabilir. Onlara bir bisikletle ilgili bir parça dinletirken aynı zamanda desteklerinde rahat verebilecek bir zaman tanıyalım şimdi isterseniz. Evet, Yves Monton'dan Le Bisiklet çalacağız. Ama harika bunu ee, desteklerini verebilmeleri için çalacağız şu anda. Evet, 343-4141 desteğinizi bekliyoruz açıklarca dinleyicileri. Quand on partait de bon matin quand on partait sur les chemins à bicyclette Nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien Et puis Paulette, On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer Pour ne pas mettre pied à terre Devant Paulette Faut dire qu'elle y du cœur, c'était la fille du facteur À bicyclette Et depuis qu'elle avait 8 ans Je anda bisikletinizi güvenli bir şekilde sağa çekip desteğinizi gerçekleştirebilirsiniz <gülüyor> <A> 2 dakikanızı <gülüyor> alacak 0212 343 41 Quand on approche la rivière on déposait dans les fougères nos bicyclettes Puis on se roulait dans les champs Faisons être un bouquet changeant de sort de rêve papillons et de rainettes quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes on revenait fort bu comptant le cœur un peu vague pourtant de n'être pas un seul instant Avec Paulette Prendre furtivement sa main oublie un peu les copains La bicyclette On se disait c'est pour demain J'oserai, j'oserai Demain Quand on ira sur les chemins À bicyclette Live Montan bisiklet bisiklet live tam böyle bir hava için <gülüyor> bu arada dinleyicilerimizin görmediği bir manzara var hemen aktarmamız gereken live Montan'ı dinlerken bir destekçimiz telefon etti ve Galip Bey'in Eli kalbine verdi bir anda. Çok da güzel <gülüyor> ve sıcak bir andı. Sanırım bir sakıncası yoktu bunu dinleyicilerimizle paylaşmak. Ya telefonların burada hakikaten sesini duymak güzel. Böyle ne bileyim bir an bir heyecanlanma falan. Elbette. Hoş oluyor. Ani Daha şey çok çalmasını içinde. istiyorum tabii. Bakalım. Çalacaktır. Çalacaktır herhalde. Ee, peki Galip bize birazdan nasıl... ulaşma, açık radyo ile kesişme noktası nasıl oldu falan onlardan da bahsedersen onu geleneksel olarak soruyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Tabii valla ben açık radyoyu nasıl duydum hatırlamıyorum. Teyzem aracılığıyla diyebilirim. Teyzem Muammer abiyi tanıyordu. Muammer Yaten abi de sonuçta çabuk. siz açık radyo olduğundan beri burada program yapıyor. Evet. Buradan ee, ama bir düzenli günaydın. dinleyişim ne oldu? Üniversite falan. Ve şu an düzenli dinliyorum yani. En azından her sabah açık gazeteyi dinliyorum. Sabah 8'de hemen uyanır uyanmaz radyoyu açıyoruz. <gülüyor> Radyomuz bizim şey dijital değil, ibreli. Eyvah, Annemin radyosu. O, kaçıyordur o zaman. Arada <gülüyor> Kaçıyor değil. ama ben bulamıyorum. Anne diyorum açık radyoyu bulabilir misin diyorum. Annem alır almaz hemen ayarlıyor. Diyor ki e, onun işte tam şimdi şey yapıyorum da ...markası var. Onun bir harfinin... ...çizgisinin üstüne geliyor. <gülüyor> diyor Oraya getir diyor. Oraya getirince çıkar diyor. Ya süper bir Zaten hikaye yetiş. bu da aslında. Evet. İb İbreli radyodur. Annen benim şey... İlkokul bir yani o zamanlar... ...1959 doğumlu... ...yaşı belli olmuş olacak ama... Du din dinlemiyordur inşi. <gülüyor> <gülüyor> dinliyordur, dinliyordur. Tabi o zamanlar şey... ...kız çocuklarını okutmamı falan filan... ...ilkokul bire gitmiş ya da gitmemiş... ...okuma yazmayı kendisi öğrenmiş... ...en azından. Fakat gayet bilgisi var yani... ...türkülerden falan çalar çalmaz... ...girer girmez diyor bu diyor... ...sanatçısı şusu, şu yöreye ait... ...yöresine kadar söyleyebiliyor yani... hep radyo yani ya, e, kuvvetli bir radyo tutkunu tabii, olduğu anlaşılıyor. Tabii yani, yani, şey i̇şte baştan beri küçükken ne? Hatice. Hatice Hanım'a da bir günaydın diyorum günaydın, buradan. Günaydın Hatice Hanım. Tabii şey o küçükken okul sonrası ne yapıyor? Kız çocuklarıyla hani dikiş dikme falan filan nakış, çalışmak. Eee çalışırken dikiş makinesinin yanında şey radyosu. Sürekli orada işte eee TRT 4'ü dinliyor. Tabii o zamanlar. Evet. <gülüyor> e, oradan tabii bayağı bir şeyler öğreniyor. Hani buradan da radyonun ne kadar etkili olduğunu e, örneğiyle söylemiş oldum. Evet. Hayal şalar. Evet. Peki şey e, o da açık radyoyu. Tabii dinliyor. Dinleyicisi yani, mi? Açık gazeteyi dinliyor. Sizi çok beğeniyor. Açık gazete, eyvah. Bunu, bunu sormak için sormamıştım canım yani. Ya ben şey sonuçta dinlediği programlar var. Muammer abinin programını evet, dinliyor. Zaten onu dinlediği belli. Onu evet, arıyor. Ee, ya Burada şimdi şeye değineceğim ama sonuçta hani daha çok annem türküleri sevdiği için e, belli programları dinliyordur diye tahmin ediyoruz. Evet, herhalde Emre Dağtaşıroğlu dilden iletişimle evet, dinlediği programlar evet, arasında. O cumartesi çıkıyordu sonra evet. pazara geçti galiba. Evet. Onu takip ediyoruz, dinliyoruz öyle. Evet, bir de tabii şey de e, var yani bizim... E, Sabah bir radyosunda bile arada bir demin girişimleriyle <gülüyor> kuvvetli türküler de çalınabiliyor. Belli olmuyor bu iş yani. <gülüyor> evet. Bisikletle devam edelim. Öncesinde bir günaydın dememiz gereken biri daha var. Tabii. İmal etmeyelim bisiklet sever çizerimiz Aydın Çelik. Evet o da <gülüyor> kim bir kaç yıldan beri hem evet. bisiklet hem de açık radyo konusunda evet. içimizi aydınlatan. Evet evet. Bisikletle devam diyoruz ki sohbetimiz esnasında sohbetimizi bölmemek için bize aramayan destekçilerimize arama zamanını şimdi sunalım ki onlar da verimli bir şekilde değerlendirsinler. Evet ne dinleyeceğiz? De ne dinleyeceğiz? Do Do e Queen. Queen'den bir bisiklet şarkısı dinleyeceğiz. <gülüyor> Evet dinlerken de desteklerimizi gerçekleştirebileceğiz. 0212 alan koduyla 343 41 41. white say say dude him was never my scene and i don't like star wars i said right say, say God. give me give a, a choice, choice. Say i said crash Hey, John Hey Wayne Hot dogs I man I don't want to be The president Of America Is I said smile yes, I said cheese Cartier I said please Jesus I don't want to be a biz geldik şimdi de. Evet 94.9 Açık Radyo dinleyici destek projesi 7 dinleyici destek projesi özel yayını devam ediyor. Destekçi dinleyicimiz Galip Ulusoy'u ağırladık. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Des desteğiniz için geçen yıldan başlayan o bisikletle girmiş olduğunuz Açık Radyo adına girmiş olduğunuz macera için ve bu yılda gelerek destek verdiğiniz için buradan kendi sesinizle dinleyicilerden destek istediğiniz için de teşekkür ederiz. Evet. İyi ki varsınız. Ben teşekkür ediyorum. Ee, varlığınız uzun süreler devam etsin. Hep birlikte. Ee, Annenize de buradan tekrar sevgilerimizi yolluyoruz. Son bir şey alalım ama daha destekler bitmemiş olabilir. Evet. Yani Galip Uluso için <gülüyor> o yüzden olarak son bir destek isteme zamanıdır şimdi o çıkmadan diye düşünüyorum. Kendi sesinden alalım. Tamam. Açık yayda dinleyicileri Bugün baharın başlangıcı, güneşli bir gün, güzel bir hava yani her şey güzel. Bir başlangıç yapın, Açık Radyo'ya destek olun. Sadece yarım saatlik program 60 TL ee, ama bu radyonun susmaması için hani olması gereken bir şey. Ee, destek için 343-4141 aramanızı bekliyorum. Teşekkürler, sağ olun.